1542 numaralı konu Hazreti Peygamberin diliniz Allah'ı anmaktan dolayı daima yaş olsun buyurmaları Bir gün adamın biri Hazreti Peygambere ey Allah'ın Resulü İslam'ın hükümleri çok fazladır. Bunların içerisinden hangisine yapışmamı tavsiye edersiniz dedi. Hazreti Peygamber de dilin Allah'ı anmaktan dolayı daima yaş olsun buyurdular.